Lev Nikolayeviç Tolstoy Üç nasihat Seslendiren Akın Altan 1 bir. Zamanın birinde bir tarlada yabani bir ot bitmiş. Tarla sahipleri yabani otu yok etmek için boyuna biçerlermiş. Bu yüzden ot çoğaldıkça çoğalırmış. Günün birinde iyi kalpli, bilgin bir çiftlik sahibi bu tarlanın sahiplerini ziyaret etmiş. Onlara yabani otu biçmemelerini, onun bu yüzden çoğaldığını, onu kökünden sökmek gerektiğini söylemiş. Fakat tarla sahipleri bu iyi kalpli sözlerinden çok, diğer konuşmalarına önem verdiklerinden mi, onun söylediklerini anlamadıklarından mı, Yoksa bu öğüt işlerine gelmediğinden mi, her nedense kendilerine denilenleri yapmamışlar. Otu biçmeye devam etmişler. Böylece ot çoğaldıkça çoğalmış. Gerçi sonraki yıllarda o adamın öğüdünü hatırlatanlar olmuş ama kulak asmamışlar. Yine eskisi gibi hareket etmeye devam etmişler. Zamanla yabani otu topraktan çıkar çıkmaz derhal biçmek yalnızca bir adet değil, kutsal bir iş olmuş yabani otlar da günden güne çoğalmış. Bir müddet sonra öyle bir hale gelmiş ki tarlada yabani ottan başka bir şey bitmez olmuş. İnsanlar sürekli bundan şikayet eder, ottan kurtulmak için her türlü çareyi dener olmuşlar. Fakat bilge kişinin onlara önerdiği çareyi denemezlermiş. Uzun zaman sonra bir adam bilge kişinin sözlerini bulup tarla sahiplerine yanlış hareket ettiklerini bir bilgenin Yıllar önce bunu kendilerine söylediğini hatırlatmış. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Tarla sahipleri bu adamın söylediklerinin doğru olup olmadığını araştıracak, doğruysa otları biçmeyi bırakacak, değilse ona yanıldığını söyleyip bu lafların tutarsız olduğunu, bunu yapmanın yanlış olduğunu ispat edecekleri yerde bunların ne birincisini, ne ikincisini, ne de üçüncüsünü yapmışlar. Tam tersine o adama söylediklerinden ötürü kızmışlar. İyi davranmamışlar. Bazısı onun için, ''Bilge adamın sözlerini yalnızca kendisinin anladığını sanan beyinsiz, kendini beğenmişin biri.'' demiş. Kimileri, ''Kafasında saçma sapan şeyler üreten, yalancı, zararlı bir adam.'' demiş. Kimileri de, ''O adamın bunları kafasından söylemediğini, söylediklerinin herkesin saygı duyduğu bir bilgeye ait olduğunu hiç düşünmeyerek, yabani otları çoğaltmak, ''İnsanları tarlalarından etmek isteyen kötü bir adam.'' diyormuş. ''Yabani otu biçmememizi söylüyor. Halbuki onu biçmezsek, büsbütün çoğalıp tarlalarımızı mahvedecek. Yabani ot yetiştirecek olduktan sonra tarlaya ne lüzum var?'' derler. Adamın ''Otu biçmeyin demediğini, onu kökünden sökün dediğini hiç akıllarına getirmezlermiş.'' Böylece o adamın akılsız, yalancı, Zararlı biri olduğu inancı o kadar kökleşmiş ki, bu yüzden herkes onunla alay eder, ona azarlarmış. Adamcağız, sürekli yabani otları çoğaltmak istemediğini, hatta çiftçinin en önemli işlerinden birinin zararlı otları yok etmek olduğunu, kendilerine bir bilgenin sözlerini hatırlatmaktan başka bir şey yapmadığını tekrar eder durur, fakat kimseye dinletemezmiş. Çünkü o adamın, İyi kalpli bilge kişinin sözlerini yanlış yorumlayan, zararlı otların çoğalmasını sağlamaya çalışan, kötü kalpli, kendini beğenmiş bir adam olduğuna iyice inanmışlar. İncil'in, kötülüğü iyilikle savmak, kötülük karşısında zor kullanmamaya dair öğüdünü hatırlattığım zaman, benim de başıma aynı şey geldi. Bu prensibi en başta İsa peygamber, sonra gerçek habarileri tüm çağlarda öğretmişlerdir. Fakat insanlar bu prensibin üzerine fazla eğilmediklerinden mi, yoksa bu kurala uymanın zor olduğunu düşündüklerinden mi, bu öğretiden gittikçe uzaklaştılar. Daha sonra bu öğreti öyle bir hale aldı ki, insanlara ilk defa söylenen, hiç duyulmamış, tuhaf, hatta çok saçma bir şey gibi görünmeye başladı. İyi kalpli bilge kişinin başına gelen şey, aynı şekilde benim de başıma geldi. Tarla sahipleri, Bilge kişinin sözlerini nasıl kasıtlı olarak gizleyip, ''Bu adamı dinlemeyin, o delinin biri, zararlı otları biçmeyip çoğaltmamızı istiyor.'' demişlerse, aynı şekilde ben de İsa'nın kötülük karşısında zor kullanmayarak, onu sevgiyle kökünden yok etmek öğretisini söylediğim zaman benim için, ''Onu dinlemeyin, delinin biri.'' dediler. Sözlerimi, Kötülüğe karşı koymamamızı bizlere salık veriyor. Böylece kötülüğün bizi mahvetmesini istiyor, şeklinde yorumladılar. Ben, İsa'nın öğretileri doğrultusunda, kötülüğün kötülükle ortadan kaldırılamayacağını, kötülük karşısında şiddet göstermenin, onu çoğaltmaktan başka bir işe yaramayacağını, kötülüğün yalnızca iyilikle yok edilebileceğini söyledim. Malum olduğu üzere İsa, ''Size lanet edenlere güzel söz söyleyin, kalbinizi kıranlara dua edin, sizden nefret edenlere iyilik edin, düşmanlarınızı sevin, böyle yaparsanız onlar sizin düşmanınız olmayacaktır.'' diyordu. Ben de İsa'nın öğretilerine dayanarak insanın kötülüğe karşı koymamasını, akıl ve sevgiyle sabretmesini, İsa'nın kötülüğü gidermenin tek yolunun kötülüğe kötülükle karşılık vermemek olduğunu öğütlediğini söyledim. Benim bu sözlerim yanlış anlaşıldı. Güya ben kötülükle mücadele edilmemesi gerektiğini söylemişim. Bu yüzden hayatını kötülüğe kötülükle karşı koyarak geçirmiş ve zorbalığı seven herkes benim ve İsa'nın sözlerini yanlış yorumlayıp bu yorumu hemen benimsediler. İşte böylece kötülüğe kötülükle karşı koymamak şeklindeki bu söz mantıksız, dine aykırı, yanlış, zararlı bir şekilde yayıldı. Bu sebeple de insanlar kötülüğü yok etmek bahanesiyle rahat rahat kötülük yapmaya devam ediyorlar. 2. Vaktiyle bir takım insanlar un, yağ, süt gibi gıda maddeleri satarak para kazanırlarmış. Bu insanlar zamanla daha fazla para kazanmak, daha çabuk köşeyi dönmek için sattıkları mallara zararlı, ucuz şeyler karıştırmaya başlamışlar. Una kepek ve kireç Tereyağına, nevatiyağa, süte su ve tebeşir tozu katıyorlarmış. Görünüşte satışlar yolunda gidiyormuş. Malları büyük toptancılar küçük toptancılara, onlar da perakendecilere satıyormuş. Gidişattan tüccarlar memnunmuş. Yiyeceklerini kendileri yapamayan, bu yüzden bu malları satın almak zorunda olan şehirlilerse mallardan hiç memnun değillermiş. Yiyecekler tatsız ve sağlığa zararlıymış. Un da, yağ da, süt de kötüymüş. Fakat piyasada bunlardan başka mal olmadığı için şehirliler bunları almaya devam ediyormuş. Sıhhatlerinin bozuk olmasında kendilerini suçlu buluyor. Bunu yemeklerin iyi yapılmamasına bağlıyorlarmış. Tüccarlar da yiyeceklere ucuz ve yabancı maddeler katmaya devam ediyorlarmış. Bu hal uzun bir müddet böyle devam etmiş. Gerçi tüm şehirliler bundan rahatsız oluyormuş ama hiç kimse hoşnutsuzluğunu açıkça söyleyemiyormuş. Günün birinde Ev halkını, çiftliğinde kendi elleriyle hazırladığı yiyeceklerle besleyen bir ev kadını şehre gelmiş. Bu kadın bütün gününü mutfakta geçirilmiş. Gerçi ünlü bir aşçı değilmiş ama güzel yemek yapmasını, ekmek pişirmesini biliyormuş. Bu kadın bir gün şehirden bir takım gıda maddeleri alıp onlarla yiyecek bir şeyler hazırlamaya başlamış. Fakat ekmekler pişmeden dağılıyor, nebati yağla kızartılan börekler hiç lezzetli olmuyormuş. Sütü kaynatmış, süt hiç kaymak bağlamamış. O zaman kadın yiyeceklerin iyi olmadığını düşünmüş. Hepsini birer birer gözden geçirince tahminlerinin doğru olduğunu anlamış. Unda kireç, tereyağında nebati yağ, sütte tebeşir tozu olduğunu görmüş. Kadıncağız bütün yiyeceklerin hileli olduğunu görünce doğruca çarşıya gidip tüccarların suçlarını yüksek sesle yüzlerine vurmuş. Onlara... ''Ya iyi mal satın ya da dükkanlarınızı kapatın.'' demiş. Fakat tüccarlar kadının söylediklerine hiç aldırış etmemişler. Mallarının en iyi cinsten olduğunu, herkesin yıllardır bunları kullandığını, bu malların madalyalar aldığını anlatmışlar. Ona tabelalarındaki madalyaları göstermişler. Fakat kadıncağız yine susmamış. ''Bana madalya değil, iyi yiyecek lazım. Çocuklarımın karnını ağrıtmayan yiyecekler lazım.'' demiş. Tüccarlar, cilalı çekmecelerdeki görünüş itibariyle bembeyaz ve tertemiz unu, güzel çanaklardaki uzaktan bakılınca yağ andıran maddeyi, şeffaf ve parlak kaplardaki beyaz sıvıyı göstererek ''Sen iyi un, iyi yağ görmemişsin teyze.'' demişler. Kadıncağız, ''Görmez olur muyum hiç? Benim ömrüm yemek hazırlamakla geçti. Çocuklarım yaptığım yemekleri büyük bir iştahla yer. Mallarınız bozuk.'' ''İspatı meydanda.'' Bunu söylerken dağılmış ekmeği, kızartılmış börekleri, sütün dibine çöken maddeleri göstermiş. ''Mallarınızı ya dereye atmalı ya da yakmalı. Onların yerine iyi mallar almalı.'' demiş. Kadın dükkanların önünden ayrılmayarak gelen müşterilere aynı şeyleri bağıra bağıra tekrar edip durmuş. Öyle ki müşterilerin içine şüphe düşmüş. Yerli yersiz konuşan bu kadının satışlarına zarar vereceğini anlayan tüccarlar alıcılara ''Şu deli kadına bakın efendim. İnsanların açlıktan ölmesini istiyor. Bütün yiyecekleri ya dereye atmamızı ya da yakmamızı söylüyor. Bu kadının lafına uyarda sizlere yiyecek satmazsak sizler ne yer ne içersiniz. Onu dinlemeyin. Köyden gelmiş cahilin biri. O yiyeceklerin iyisini kötüsünü nereden bilsin? Kıskançlığından böyle davranıyor. Kendi fakir olduğu için herkesin fakir olmasını istiyor.'' diyorlarmış. Evet, tüccarlar toplanmış kalabalığa bunları söylemişler. Fakat kadının yiyecekleri yok etmek değil, iyi mal almak istediğini mahsus söylememişler. Bunun üzerine kalabalık, kadının üzerine yürüyüp onu azarlamaya başlamış. Kadıncağız, yiyecekleri yok etmek istemediğini tersine, tüccarların müşterilere yiyecek adı altında katışık, zararlı maddeler satmamalarını istediğini söylemiş. Ömrünün yemek yapmakla geçtiğini de belirtmiş. Fakat söylediklerini kimse dinlememiş. Çünkü kadının insanları, ihtiyaçları olan yiyeceklerden mahrum etmeye çalıştığı fikri kabul edilmiş bir defa. Çağdaş bilim ve sanattan bahsettiğim zaman benim de başıma aynı şey geldi. Bilim ve sanat tüm hayatım boyunca benim birici kazığım olmuştur. Bu işte başarılı olup olmadığımı bilmem ama başkalarının bunlardan istifade etmesi için elimden geleni yaptım. Bu benim için lüks değildi. Zaruri besinim olduğu için ne zaman gerçek ne zaman sahte olduğunu bilirim. Fikir piyasasına sürülen yiyeceklerin tadına bakıp sevdiğim kimseleri bu yiyecekle beslemeyi denediğim zaman bu yiyeceğim büyük bir kısmının katkılı olduğunu anladım. Fikir piyasasına sunulan bilim ve sanat baştan başa sahte değilse de önemli bir kısmı gerçek bilim ve sanata yabancı şeylerle katışıktı. Fikir piyasasından alınan şeylerin benim ve yakınlarım için yenilir yutulur cinsten olmadığını, hatta zararlı olduğunu söylediğim vakit beni azarlamaya, bana bağırıp çağırmaya başladılar. Bilim ve sanat gibi yüce şeylerden anlamayan cahil bir adam olduğum için, bunları söylediğime herkesi inandırmaya çalıştılar. Birbirleriyle fikir alışverişi yapan bu adamların, birbirlerini boyuna sahtekarlıkla itham ettiğini, her de bilim ve sanat adına insanlara zararlı şeyler sunulduğunu, zamanımızda da aynı tehlikeli durumun mevcut olduğunu, işin hafife alınamayacak bir boyuta ulaştığını, insanın ruhunu zehirleyen şeylerin, vücudunu zehirleyen şeylerden çok daha büyük bir tehlike taşıdığını, bu yüzden insanlara bir ruh gıdası olarak sunulan fikri eserleri dikkatle incelemek ve içindeki sahte ve zararlı şeyleri ayıklamak gerektiğini hatırlattığım zaman, hiç kimse ne bir yazıda, ne de bir kitapta bu sözlerime karşılık verdi. Bilakis, tıpkı o kadına yaptıkları gibi, ''Deli'nin biri, bilim ve sanatı yok etmek, ekmeğimizi elimizden almak istiyor. Ondan korkun, onu dinlemeyin. Bize buyurun, bize. Bizde yeni çıkmış Avrupa mallar var.'' diye bağırdılar. 3. Vaktiyle bir grup insan yolculuğa çıkmış, bir ara yollarını kaybetmişler. Öyle ki artık yollarına düz yerlerden değil, bataklıklardan, çalı ve dikenlerin arasından, ağaç köklerinin üstünden geçerek devam ediyorlarmış. Yürümek gittikçe daha da güçleşiyormuş. İşte o zaman grup ikiye ayrılmış. Birinci grup, hiç durmaksızın yürünlen yönde ilerlemek gerektiğini söylüyor, kendilerini ve başkalarını doğru yolda olduklarına, Önünde sonunda hedefe varacaklarına inandırmaya çalışıyorlarmış. İkinci grup, tutulan yolun yanlış olduğunu, doğru olsa bu zamana kadar hedefe çoktan varmış olmaları gerektiğini söylüyor. Doğru yolu bulmak için her yöne mümkün olduğu kadar hızlı yürümek gerektiğini ileri sürüyormuş. İşte böylece yolcular iki gruba ayrılıp bir kısmı aynı yönde, bir kısmı da tüm yönlerde yürümeye karar vermişler. Fakat aralarında bir kişi her iki fikri de kabul etmemiş. Bu kararlar doğrultusunda hareket etmeden önce bir müddet durup içinde bulundukları durumu iyice düşünmek, ancak ondan sonra bir karar vermek gerektiğini söylemiş. Fakat heyecana kapılmış ve korkmuş olan yolcular yollarını kaybetmediklerine, ancak yoldan biraz saptıklarına, kısa zamanda tekrar yolu bulacaklarına inanıyor. Böylece kendilerini avutmak istiyorlarmış. Hemen harekete geçmeyi daha çok korkularını unutmak için istiyorlarmış. Bu istek o kadar kuvvetliymiş ki, bu yüzden o adamın ileri sürdüğü fikri, her iki tarafta öfkeyle, şiddetle ve alayla karşılamış. Kimileri, bu ancak korkakların, güçsüzlerin, tembellerin dinleyebileceği bir öğüttür, demiş. Kimileri, insan hiçbir şey yapmadan, olduğu yerde durup bekleyerek hedefe nasıl ulaşabilir? Güzel bir öğüt doğrusu. Kimileri de, gücümüze engellerle savaşıp, onları yanlığa harcamaz da korkaklar gibi onlara boyun eğersek insan olmamızın ne anlamı kalır, diyormuş. Çoğunluktan ayrılan adam, yanlış yolda ilerlemenin, kendilerini büsbütün hedeften uzaklaştıracağını, bir o tarafa bir bu tarafa giderek bütün yolları denemenin de aynı şeyi yapmak demek olacağını, doğru yolu bulmak için tek çarenin, Güneş'e, yıldızlara bakarak hedefe giden yönü saptamak olduğunu ama bunun için her şeyden önce durmak gerektiğini, duraklamanın o yerde kalmak demek olmadığını, ancak bu şekilde doğru yolun bulunabileceğini, yolu bulduktan sonra da o yoldan hiç sapmadan ilerlemek gerektiğini ama bunu gerçekleştirmek için her şeyden önce durup durumu incelemek lazım geldiğini söylemişse de kimse onu dinlememiş. Böylece birinci grup o zamana kadar yürüdüğü yolda ilerlemiş. İkinci grup bir o tarafa bir bu tarafa giderek bütün yolları denemiş. Fakat her iki grupta hedefe ulaşamamış. Hedefe ulaşmak şöyle dursun, dikenlerin çalıların içine gömülüp kalmışlar. Denildiğine göre bugün bile hala yollarını arıyor fakat bir türlü bulamıyorlarmış. Bizleri işçi sorunu denilen karanlık ormana, İnsanlığı sürekli yutan bir bataklık olan silahlanmaya götüren yolun gidilmesi gereken yolu olmadığını, belki de yolumuzu şaşırmış olduğumuzu söyleyip, yanlış olma ihtimali büyük olan bu akımı bir müddet durdurup, gerçeğin genel geçer ve ölümsüz ilkelerine dayanarak, ayrıldığımız yolun bu olup olmadığını anlasak daha iyi olmaz mı? diye sorduğum zaman o adamın başına gelen şeyin aynısı benim de başıma geldi. Bu soruma kimse cevap vermedi. Bir tek kişi çıkıp da biz yolumuzu şaşırmadık. Şu şu sebeplerden ötürü bundan eminiz demedi. Bir tek kişi bile belki yanılmış olunabileceğini fakat elde yanlışı düzeltmek için uygulanabilecek yanılmaz bir usul bulunduğunu söylemedi. Herkes kızdı, gücendi. Fakat benim sesimi bastırmak için hep bir ağızdan biz zaten tembel, bu yüzden de geri kalmış insanlarız. Bir de tembelliği, işsiz güçsüz dolaşmayı Elimizi kolumuzu bağlayıp oturmayı öğütleyen kişileri dinlersek halimiz nice olur denildi. Hatta bunun aylaklık olduğunu söyleyenler bile oldu. Kurtuluşun her ne pahasına olursa olsun, tutturulan yolda ilerlemeye devam etmekte olduğuna inananlar da, farklı yönleri denemekte olduğunu sananlar da, onu dinlemeyin, bizimle beraber gelin. Durup düşünmeye ne lüzum var. Çabuk yürümelisiniz. Nasıl olsa her şey kendiliğinden yoluna girer diye bağırdılar. Evet, insanlar yollarını şaşırdılar. Bu yüzden acı çekiyorlar. Öyle sanıyorum ki yapılması gereken şey bizi içinde bulunduğumuz yanlış yola düşüren bu akımı güçlendirmeye değil, durdurmaya çalışmak lazım. Ancak o zaman, yani bu yola devam etmeyip durduğumuz zaman içinde bulunduğumuz durumu doğru tespit edebilir, birkaç zümrenin değil de Ayrı ayrı tüm insanların aradığı büyük saadete, insanlığın saadetine götürecek yolu bulabiliriz. Oysa ki ne yapılıyor? İnsanlar bir sürü şey uyduruyor. Fakat kendilerini kurtaracak asıl şeye, hallerini biraz olsun düzeltecek çareye başvurmuyorlar. Bir an olsun durmaya cesaret edemiyorlar. Böylece, yanlış hareket etmeye, felaketleri çoğaltmaya devam ediyorlar. İnsanlar, İçinde bulundukları korkunç durumu biraz olsun kavrıyor, bundan kurtulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama durumlarını gerçekten düzeltecek olan şeyi yapmak istemiyorlar. Bu çare kendilerine önerildiği zaman öfkeleniyorlar. Yolumuzu şaşırdığımıza dair içimizde en ufak bir şüphe varsa, halimizi düşünmemiz için verilen bu öğüde takınılan bu tavır, yolumuzu nasıl kaybettiğimizi ve ümitsizlik batağına nasıl düştüğümüzü gösteren apaçık bir alamettir. Son